Şüübillahi min ash-shayṭānir raḍiyyu min Sallu alaihi wa alihi Muhammed Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Sallu alaihi şefii'un ve Muhammed Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Teavü billahi'ş Rabbi en أعوذ برب الناس ملك الله الرحمن الرحيم الحمد لله لم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال البني ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسباعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم بلا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم <gülüyor> <gülüyor> Bu gece son sohbet olduğu için vaazın sonunda mühim birkaç ilan vardır. Ramazan Şerif'ten sonraki başlayacağımız tarih hakkında bazı mevzular halallık almak ve şair meseleler. 13'ünü inşallah dikkatle dinleyelim. En sonunda hakları helal etmeden gitmeyelim inşallah. Allahü Teala ve Leavetekâtiz Hazretleri bundan evvelki derste hatırlayacaksınız. İbrahim aleyhisselamla Yakub aleyhisselamın oğullarına yaptığı vasiyetten haber vermiştir. Ne dediler oğullarına? Geçen hafta epeyiniz gelemediniz. Hava muhalefetinde. Dediler ki ey oğullarımız Allahu Teala size İslam dinini seçti verdi. Sakın İslam'dan başka bir din üzere ölmeyin." Demediler mi? Geçen sohbet buydu. Yahudiler geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bilmiyor musun? Yakup Aleyhisselam ölmesine yakın çocuklarına Yahudi olmalarını vasiyet etti. Öleceği gündeki son vasiyeti Yahudi olmalarıydı dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri bunları reddediyor. En Emküntüm şu eda Ey Yahudiler melunlar yoksa siz hazır mıydınız? İdhazora Ya'kub el mevk Ya'kub aleyhisselam öleceğinde siz yanında mıydınız? İz kal <gülüyor> ilebeni ma tabuduna min Çocuklara ne dedi? Siz benden sonra kime tapacaksınız dedi. Kalu <gülüyor> onlar ne dediler? Ne abudu ilahi ke ve ilaba İbrahim ve İsmail ve İshak biz senin ilahına ve senin babaların ataların İbrahim İsmail ve İshak aleyhisselam'ın ilahına ki o bir tek ilah olan Allah-u Teala'dır. Ona tapacağız ve biz ancak ona Müslimiz, inanmışız, teslim olmuşuz, boyun eğmişiz, emirlerine amadeyiz <gülüyor> dediler. E siz nereden uydurdunuz şimdi? Ya Akubu Aleyhisselam demiş ki Yah Yahudi oğlum benden sonra. Allah-u Teala buyuruyor ki siz orada mıydınız? Değildiniz. E ben E ben oradaydım. <gülüyor> Allahü u Teala Hazretleri biliyorsunuz bir mekanda yerleşmez ama her şeyden haber derdi. E peki ben biliyorum böyle dedi diyor. Siz nereden uyduruyorsunuz benim bilmediğim şeyleri yalan yere? Bu, bu Yahudiler kadar iftiracı millet var mı? Allah Allah. Benden sonra neye tapacaksınız? İnsan Gerçi Yaak-ı Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam, onun kardeşleri hep bu yoldaydılar. Ama yine de kuvvet olsun için son nefesinde yine durulamadı sordu. Tabi burada tasavvuhi manalar da vardır. Elbet ki onlar Allah'a tapıyorlardı ama ihlas üzere sırf Allah'a mı tapacaksınız yoksa niyetlerinizi karıştıracak mısınız? Sizi Allah'tan ayıran, Allah'tan uzaklaştıran her şey putunuz olur, ona tapmış olursunuz nevzübillah. Onun için benden sonra hakikaten Allah'a tapabilecek misiniz demek istedi. Yoksa onlar zaten Müslümanydiler. İmam-ı Rahip buraya böyle mana verdi. Bu sefer dediler ki peki dediler burada da yıktın bizi. Yani reddettin bizi. Peki şunu reddedebilir misin? Neyi? Yakub aleyhisselam bizim babamız değil miydi? Ha onu reddedemem tamam Yakub aleyhisselam şimdi babanız. O zaman biz ne kadar kötü olsak da babalarımızdan elbet bir yardım gelir. Yine yani Efendize diyorlar ki sana inanmayacağız ama yine bir kurtuluş çaresi bulacağız. Sana inanmamış yine biz nereye gidiyoruz? Ya Uydur uydur reddediliyorlar. ve ne diyor? Babalarımız peygamber diyor. Doğru değil mi? E doğru. E onlar bize yardım eder. Haa. Bakalım ona ne cevap geldi. Tilke ümmetün sizin babalarınız, atalarınız, peygamber ecdadınız bir ki katalet geldi geçti. ama kesabet onların kazandığı kendine feleküm mahkettüm sizinkiler de size. Kimse kimseye neye gedebilir, ne kötülük edebilir? Arkadaşlar, Bela düşelone siz sorulmayacaksınız. Am ma Babalarınız, atalarınız ne yapmış sormazlar. Onlara da çocuğunuz, torununuz ne yapmış onlara sormazlar. Herkese kendi yaptığını sorarlar. Yarın ahirette insan cennete girse, mesela sizin akraba teâlâ, kaç kişi var? Cennette 5 kişi, 1000 kişi. Allahu Teala buyuruyor ki Velidin âmen kuttaba diriyetum îmânel hakna bimdiriyetum ve mâ alten amâlin min şeyt. Tâki îmân etler, iradı iman yolunda onlara uydu. Zürriyetlerini onlara katarız. Onların amelinden bir şey eksiltmeyiz. Cennette kaç kişi var sizin sülalenizden Bin kişi. En yüksek dereceyi kim kazandı? 6666 derece cennet Kur'an ayetleri sayısıncadır. 5000 derecede diyelim. Dedenin bir tanesi Geçmişlerden Allah'tan beş 5000 dereceye çıkıyor. Mevla buyuruyor, onun sülalesinden cennette ne kadar varsa hepsini onun yanına koyarım. Ama öbürlerini indirmem aşağı. Madem senin torunun ikinci derecededir, siz onun yanına gidin demiyorum da, ne kadar geride var hepsini en yüksektekine yanına çıkarıyor. Onların amelini eksiltmiyorum. Ama bu ne zaman olur? Şefaat ne zaman olur, yardım ne zaman olur? Aracılık ne zaman çöker, tevbe ne zaman çöker, hep iman var ise. Işte. İmanını kurtaramayan adamın babası peygamber olsa cennete sokabilir mi o? Sokamaz. E siz ağır zaman peygamberine, son kitaba inanmayacaksınız. Ondan sonra babamız peygamberler bize şefaat eder. babalarını size lanet eder. Muç'a da lanet etti size, İsa da lanet etti size, Davut da lanet etti size bütün peygamberler lanet etti bu Yahudi milletine hep peygamberlere karşı çıktılar ya hiç itaat yok ya bela arkadaşlar dünyada insan babasının forsuyla geçinebilir derler babası ağaydı işte idi, şeyh idi çocuğuna da bir hürmet bir şey yapılabilir yani Oluyor böyle şey dünyada. Ama ahirette bu çökmez. Şimdi sihir tarafı hep seyit Elini sallasan seyyide dersin. Her taraf seyit olmuş. seyit demek Rasulullah aleyhisselamın torunlarından, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'in, Hazreti Hüseyin'den gelenler. E tamam ama herifte din yok, iman yok, namaz yok, abdest yok. Bu seyit olsa ne olur ya? Babası şeyhmiş bilmem neymiş, kendisi eşek. Babası eşşeh kendisi eşşeh Beş para etmez Ya iman yok herifte ya Fakat hepsi gidiyorlar bunun elini ayağını öpüyorlar Bu bu şeyh sülalesinden İsterse peygamberin oğlu olsun ya Kafiri mi tutacağız Namussuzu mu tutacağız Munafı mı tutacağız Öyle babanın Dedenin atanın soyuyla sopuyla Adama uymayın Bakın kendinde ne var ona uyun Bakın uyulacak adam mıdır? Duyulacak adam mıdır? Ehli sünnet inancında mıdır? Ehli sünnet amelinde midir? Uyulursa uyulur, duyulursa duyulur bu. Bizim millet aşırı bir taassup ya. Aşırı bir taassup. Bir bağlandıkları zaman tamam. Adamın 40 tane torununa kadar bırakmazlar peşini ya. Ama bunun adı, çocukları iyi çıkmaz. Çıkmadı mesela. Buna uyulmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ey Haşim oğulları ya beni Haşim. Ya ey itin insanlar, Yarın ahirette herkes yaptığı iyi amellerle benim yanıma gelecek, benden şefaat isteyecek. O zaman sakın siz bizim akrabamızdır peygamber deyip de güvenip yanıma gelmeyin dedim. Siz de ameliniz varsa gelin onunla beraber yoksa boşun adam istemiyorum. Bir Hadi şerifte buyurdu, âlûsi tefsirinde gördüm. ''İnne evlen nâzi bin nebiyyil Bir peygamberin en yakınları, karısı, çoluğu, çocuğu, babası, anası değildir, en takva olanlardır. Yarın ahirette herkes imanıyla, ameli salih ile huzur mahşere gelecekken, siz sakın ha, nasıl olsa peygamber bizim amcamız, dayımız, efendim, akrabamız, yakınımız diyerek gelmeyin suratımı sizden döndürürüm. Esut ya yüzümü çeviririm sizden hiç bakmam tarafınıza. Allah baktırmaz ki. Allah izin vermez ki. Geçen hafta dedim ona. Hazreti Fatıma'ya ne dedi? Ey Fatıma dedi. Şelini Malımdan ne istersen iste benden vereyim. Lauğni an kibin Allah şey. Yarın ahirette seni Allah'ın azabı yakalarsa ben kurtaramam. Ondan sonra canını cehennemden satın al. Bütün akrabasına öyle vurdu. Canınızı cehennemden satın al. İştiru'u enfusakum. Lâğunni ankum minallâhi şeyye. Dünyada canını cehennemden kurtulmak kurtarmak kolay. İmanet edersin, salih ameller işlersin, sadakalar verirsin. İttekun nâra velev bişikketemredin. Yarım hurma verin canınızı cehennemden kurtarın diyor. Dünyada Allah yoluna bir fakire yarım kurmayla ile canını cehennemden alabiliyorken, ahirette dünya senin olsa, her taraf altın olsa versen kurtaramıyorsun. Burası dünya, burada yapılan iş olur. Canlı cehennemden almanın yolları var, buna bak. Bir şeye güvenme. اَتَفْغَرُ <gülüyor> بِالتِّصَالِكَ ali عَلِي فَأَصْلُ الْبَوْلَةِ الْمَاهُ الْقَرَاهُ فَلَيْسَ بِنَافِعِ النَّسَبٌ زَك۪ي هُدَنِّسِهُ صَنَاءُكَ الْقِبَاهُ sen diyor Hz. Ali'nin soyundansın diye gurur mu duyuyorsun diyor. İdrarın aslı halis su değil mi? He? İdrar nereden oluyor idrar? Tertemiz sudan olmuyor mu? Ha, suları içiyoruz mis gibi. Efendim taş kara kulakları. Ne oluyor? İdrar oluyor çabuk. E şimdi sende nesebin soyun sobun tertemiz olsa da işlerin pis olsa ne yaradı? Eşte oldun. idrar gibi aslı su, tertemiz su ama nesli ne? <gülüyor> Rabbul âlemin öyle buyuruyor. Teâlâ. Feizânu fi gafis-sûri fe lâ eşâ beynahum yâ suğura öflenecek? ne hasef, ne nesef ne soy, ne sop, ne akrabalık bir şey kalmayacak Allah buyuruyor kimse kimseye nasılsın, iyi misin de sormayacak adamın bin sene, iki bin sene beş bin sene, yedi bin sene görmemiş oğlunu, kızını, karısını toprağın altında kaç bin senedir yatan var Adem babamızdan beri yatıyorlar. lan e bunlar hep çıkacak mahşere dünyada bir ay, iki ay, bir sene, iki sene görmesen ananın, babanın, oğlunu kızını nasıl hasret gideriyorsun sarmaş dolaş efendim bayramda falan görüşseniz e bin sene iki bin sene kaç bin sene görmemişsin bunu gördüğün zaman nasıl yaparsın uçarsın değil mi Yok, kimse kimsenin tarafına da bakmayacak kimse kimsenin nasılsın da sormayacak nasıl olacak bu herkesin işi başına aşmış da Senle için uğraşacak Helallik hak ararsın alacak istersin sevabına dalarsın herifin ne mu uğraşsın yolunu değiştirir Ahiret öyle bir çarşıdır. Benzemez bu çarşıya. Evet. İlla amel, amel, amel. iman ve ameli salih. Şimdi allah Teala'nın fazlu keremiyle insanı kurtaracak ameli salih ve ihlas. Yaptığını da Allah için yaptın mı? Bundan Allah'tan ümidini kesme. Başka türlü. Benim babam hoca idi. Benim babam şeyh idi, şu müftiydi, idi, bu şuydu bu. Başkasının eşyasıyla iftihar etme benzer. Kendinin olmayan bir malla iftihar etsen ne derler sana? Deli derler. Avana gel alemin malıyla çalım satıyor. E varsa kendinin bir şey konuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadisi şerif Rivayet etti. Bu hadisi şerifi hiç belki de duymadınız. Çok muazzam bir hadisi. Bu gece burada bunu size işte duyurayım. Tefsirde geçiyor şimdi. Bizim Ruhul Furkan tefsirimizde 135. ayetteyiz biz şimdi herhalde. Bakara suresi 135. ayet. Bu ayete gidin hemen çoluğa çocuğa bu hadisi şerifi okuyun. 135 unutmayın Hala ikinci cilt çıkıyor Bayrama kadar inşallah Birinci cildi çoğunuz okumadınız Aldınız kenara koydunuz Biliyorum sizi hoştan Efendi Hazretleri buyurdu ki En az 3 kere okuyun Neden? Birinci de biraz anlar ikincide de biraz daha Üçüncü de İnsan 3 kereden aşağı bir şey yerleşmiyor kafaya Hele bu zamanda 30 kere okuyor herif de unutuyor Şimdi ikinci cilt çıkmadan birinci cildi hemen bitirmek lazım. Hele ki Ramazan gecelerinde Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirildiği için Ramazan'da çok Kur'an'a eğilmek lazım. Çok bereket olacak inşallah. Bizde tabi sohbetler biraz tatil olacak ama et elinizde tefsir var, Kur'an var siz yabanda mı kaldınız? Mutlaka çoluğu çocuğu oturtup ondan okumak lazım. Bu hadisi mutlaka okuyun tefsirden. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ra'eytul barihate inni muhakakban ra'eytu gördüm el barihate dün gece aceben. Dün gece acayip bir rüya gördüm dedim. Efendim Musa sallallahu aleyhi ve sellem rüya görürdü ama onun rüyası bizim rüyaya benzemez. Bizim rüyalara şeytan karışır. Bir de bakarsın git bir kova su lazım oldu. tabi ya şeytanın maskarası olduğunda onun için. Peygamber'e bir şey olur mu? Olmaz. Peygamberlerin rüyası vahidir. Nasıl Allah'tan ayet gelse, peygamberin rüyası ayet gibidir. Vahiy. Allah gösteriyor ona. Şeytanın ne işi var? Yanar kül olur oralarda. Ne gördüm? Çok uzun, yani Arapçasını okumayayım, Türkçelerini rivayet edeyim, kafanıza koymaya bakın ama tabi illaki bir kere de kafaya kalmaz kitaptan takip etmek lazım bakın ki bütün ameli salihler ahirette adamı nasıl kurtarıyor yoksa hasep nesep soysop kalmıyor ama ameli salih iyi ameller gelip adamı kurtarıyor nasıl oluyor bak ümmetimden bir adam gördüm Azrail aleyhisselam geldi bunun ruhunu alacak öldürecek onu Anasına babasına yaptığı iyilikleri geldi, ezrail aleyhisselamı geri çevirdi. Ömrü ancak ne uzatır? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. La yeruddu'l-kaza illa'd-du'a. Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ve la yaziidu fi'l-umri illa'l-birr. Ömrü de ancak iyilik artırabilir. Aslında ömür artmaz eksilmez ama Allah-u şöyle yazdı Bu adam ana babasına iyi davranırsa 100 sene yaşayacak iyi davranmazsa 50 sene yaşayacak e, Bilmiyor mu iyi mi yapacaksın kötü mü yapacaksın biliyor Ona göre kararı yazdı ise 100 sene yapmazsa 50 sene diye kararı verdi Ama neye göre verdi o kararı Senin iyilik yapıp yapmayacağına Göre verdi onu bildi ona göre verdi Yine senden ölümü Çevirip 50 seneden çevirip 100 seneye senin ömrünü uzatan ne oldu? İşte Allah'ın senin iyilik yapacağını bilmesi oldu. Anladınız mı? daha incedir. Yani Allah'ın kazası bozulmadı. Onun kaderi yine 100 seneydi ama neye göre 100 yazdı onu 50 yazacakken? Senin iyilik yapacağını bildiğinden 100 yazdı. Öbürü iyilik yapmayacak bildiği 50 yazdı. Anladınız mı? Burayı güzel anlayın. Ümmetimden bir adam gördüm. Kabir azabı buna döşendi. Kabre kondu Allah Allah. Bir azap cehennem çukuru oldu kabir. Bu arada Abdesi geldi bunu kurtardı. Abdes doğru dürüst alınırsa istibra, istinca, taharet güzel yapılırsa, pamuk kullanılırsa, akıntı tam kesilmesine dikkat edildikten sonra her uzvu üç kere, hiç kuryer iğnenin tepesi kadar bırakmadan, dikkatli, tiziz bir şekilde israf yapmadan, sünnet üzere şöyle bir abdest alan adamın kabir azabı görmez evelallah. Görecek olsa abdest geliyor, kurtarıyor. Ya Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar bunu kaplamışlar. Her tarafını şeytan sarmış, o arada Allah'ı zikretmesi geldi, onu şeytanların elinden aldı. aldı. Zikrullah! Allah'ın zikri bir nurdur ki şeytanı yakıp gülecek. Sen Allah'ı hatırladığın zamanlar var ya Rabbini andığın zamanlar o zikirler seni şeytanların elinden alacak. Allah Allah. İnşallah. Hakiki zikredenlerden eyle ya <Gülüyor> Ümmetimden bir adam gördüm. Azap melekleri bunu kapladı. Allah Allah. Cehenneme götüreceklerken namazı geldi bunu kurtardı. Allah. Namaz adamı nasıl Zebanilerin elinden alıyor seni kim alabilir orada He? kim kurtarabilir seni Allah'tan başka kimse kurtaramaz Allah da kime bıraktı bu kurtarma işini ameli salihe bıraktı namazın var kurtarıyor seni yoksa kurtarabilirim ümmetimden bir adam gördüm o kadar susamış mahşer meydanında ciğeri parça parça olmuş güneş tavan boyu yaklaşmış adam ter göllerine boğulmuş Dilini dışarı çıkartmış böyle soluyor. Nefesi kesildi. Ha öldü ölecek. O arada oruç geldi. Tuttuğu oruçlar bunu yedirdi, içirdi, bir de suya kandırdım. E, kolay mıdır? Orucun için tutuyorsun Allah için. Hedâ'u ve şerâb ve şehveti, yemesini, içmesini, şehvetini Allah için bırakıyor. E, bu adama tabii oruç gelecek. Bunu içirecek. Allah seni boşuna mı açsız bıraktırıyor? İmtihan ediyor seni. Evet, ümmetimden bir adam gördüm, peygamberler halka halka oturmuşlar. Hangi bir peygamber halkasına yanaşsa, kovuyorlar. Hiçbir peygamberin yanına kabul edilmezken, cünüplükten yıkanması geldi, bunun elinden tuttu, bunu benim yanıma oturttu. Düşünün ki en büyük peygamberin yanına nasip oldu. Bak, neden? Cünüplükten yıkandığı için. Bütün salih amellerin ahirette yeri var arkadaşlar. Hepsi karşımıza çıkacak. Kuruyer bırakmamalı. Bir yerine bir boyaydı. Efendim ne bileyim sakızlı bir şey yapışır. Tırnaklarını uzatırsın. içine kir dolar. Su geçmez. E bunlar da tehlikedir arkadaşlar. Bak bugün ikinci sohbetinde, yeni bosta sohbetinde hadisleri okudum cemaata. Ya e bu Buyuruldu. Üç şeyi muhafaza eden Allah'ın hakiki dostudur. Üç şeyi zayeder Allah'ın hakiki düşmanıdır. Hangisidir bu üç şey? Namaz, oruç, cünüplükten yıkanma. Bunlara dikkat etmeyen Allah'a düşmanı oluyor ya Allah Allah. Dikkat eden Allah'ın dostu oluyor. Çok mümin. Ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık, sağı karanlık, solu karanlık, üstü karanlık, altı karanlık. Hayretler içinde zifiri karanlık nereye gideceğini bilmezken Hacci ve ömresi geldi onu karanlıklardan çıkardı nur'a soktu bak Hac ve ömre ne iş gördü görüyor musun? karanlıklardan adamı kurtarıyor ümmetimden bir adam gördüm gidiyor müslümanların yanına onlarla konuşmak istiyor kimse tarafına bakmıyor hangi müslümanın yanına gelse kimse tarafına bakmıyor e ne kadar üzüntü değil mi şimdi bu kadar müminler senden dargın? neydi acaba benim suçum? düşünürken sılay rahim geldi akrabasını arayıp sorması, akrabayla görüşmesi falan, onları araması, yardım etmesi onlara. Geldi Müslümanlara diyor ki, kellemu uh, kellep konuşun bunla, konuşun bunla diyor. Başladı herkes bunu kabul etme. Ne acayip işler. Yarın ahirette neler dönecek ya? Neler dönecek ya? Bu İstanbul bizim mahfetti. Köylerde millet değildi. Buraya geldi, görüşen yok, arayan yok, soran yok. Gidiyor birbirinin evine televizyon öyle bir mahvetti milleti ki iki saat film seyrediyorlar. Hadi saat 12 olmuş ayrılalım. E evinde seyretseydim bari diyor herif ne geldin ya. Gitsem bile konuşan yok birbiriyle. Milletin ocağını mahvetti ya. Milletin ocağını batırdı ya. Huzur diye bir şey bırakmadı. Görüşmek diye bir şey bırakmadı. Müslümanın Müslümandan irtibatını kesti. Çoluk çocuğun ahlakını bozdu. Her pisliği yaptı ya. Allah şerrinden emin eyle. <Gülüyor> Hayırlı sahiplerin eline geçirt ya Rabbelalamin. <gülüyor> bir an evvel. La. Sülâih Rahim şart. Birbirine arayıp soracaksın Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin kenarına kadar geldi. Allah Allah. Atacaklar onu. Cehennemin alevleri böyle kalkmış, kabarmış. Ellerini böyle yapıyor. Yani yüzüme gelmesin diye elleriyle zor kurtaracak kendini yani. Atmayın beni. O arada dünyada verdiği sadakalar yardımlar geldi bunu cehennemden uzaklaştırdı ben size diyorum verin verin verin siz de zannediyorsunuz enayi miyiz de verelim Lan, enayi olmayan verir kafasız enayi olan verir mi ya sanki bana veriyorsunuz ya. işte bak cehennemin eşiğine gelirsiniz sadaka alır sizi geri e, vermedin mi ne olacak girdin içine bu kurtarıyor adamı anlamıyor musun onun için biz sana söylüyoruz, mübarek adam. <gülüyor> Hem de ne yaptı biliyor musun? Sadaka yüzüne, cehennemle arasından yüzüne perdeyi çekti, başına da gölge bulut oldu diyor sadaka. Ya, cehennem. Efendimiz de buyurdu, en fî zill zilli sadakati yevvel kıyameti. Kıyamet gününde bütün insanlar, güleç tavan boyu yaklaşmış, harareti 70 kat atmışken, Dünyada verdikleri sadakaların gölgesine girecekler. Allah yoluna vermeyen adam kaldı ayazda. Yandı, battı kilol. Cehenneme gitti. Ya. Ümmetimden bir adam gördüm. Zebaniler bunu kıs kıvrak yakalamış. Tam cehenneme götürürlerken emri bil maruh nehyanil münkeri geldi. İnsanlara iyiliği emredip kötülükten men etmesi vaazuna sıhhat etmesi geldi. Bunu kurtardı. Zebanilerin elinden aldı. Allah. Allah. Demek ki arkadaşlar bu milleti bu yola çağırmanız, davet etmeniz, buradan duyduklarınızı anlatmanız var ya yarın zebaniler kıskı bırak yakalasa seni geliyor bu adam iyiliği emretti, kötülükten nehyetti, dilinin döndüğü kadar millete İslam'ı anlattı diye azap meleklerinin elinden alıyor, rahmet meleklerine teslim ediyor. Onun için devamlı iyiliği emredip kötülükten nehyetmek üzere olalım. Allah'ın emirlerini yasaklarını duyuracağız. Başka çağrı yok Evet. Ümmetimden bir adam gördüm. Diz üstüne çökmüş. Allah'la arasına Celle Celaluhu perdeler var. Rabbimiz onu huzuruna kabul etmiyor. O arada güzel ahlakı geldi perdeyi kaldırdı onu Allah'ın huzuruna kabul ettirdi. Güzel ahlak Sabaha kadar namaz kılan, akşama kadar nafile oruç tutanların Mizandaki derecesine insan Güzel ahlakla kavuşuyor Tevazu, alçak gönüllülük Kibarlık, nezaket, yumuşaklık Müslümanlara iyi davranmak, kalp kırmamak Gönül incitmemek bunlardan da mühim şeylerdir ama tabi imanı olana, namazı abdesti olanı, Ehli sünnete yarar bu işler Yoksa gavur ne kadar kibar olursa olsun Cehenneme kütük olacak Onda, Ona kar yok Müslümana yarar Ümmetimden bir adam gördüm. Allah Allah. Amel defteri havadan uçuşacak. Herkesin amel defteri havadan gelecek eyvah. İnsanlar da heyecanlanacak. Sağ mı düşecek, sol mu düşecek? Soluna düştü. Gitti yandın işte. Tam o arada beklerken adamın amel defteri sol tarafa doğru Meyilletti inerken. Artık anladın ki işim bitti. Yanaşırken Dünyada Allah'tan korktuğu haller geldi, sahifeyi çevirdi sağ tarafına düşürdü. Allah korkusu orada yaradı işe. Ya, dünyada da yaradı. Ümmetimden bir adam gördüm. Sevabını, günahını tarttılar. Sevapları az geldi. Cennete gidemeyecek, cehenneme düşecek bir illa. Öyle ya. Günahlarını temizletmek için. Tam o üzüntüdeyken kendisinden evvel ölen çocukları geldi mizana kondu sevap ağır bastı bir insanın çocuğu kendisinden evvel ölse o onu bekliyor ahirette babam gelecek şefaat edeceğim diye Allah senin çocuğunu alıyor da sana zulüm mü ediyor? haşa Allah ne şey eder sen diyeceksin yarın ki bu çocuk yaşasaydı Belki de başıma bela olacaktı. Diyecektim ulan ölse de kurtulsak. Evi soydu ve aşkı ya. Halıları çaldı götürdü. Çok var öyle. Oğlundan dertli. Ben evde yokken diyor. Kaç kere evi soydu götürdü diyor. gebersede de diyor ölüşünün haberi gelsin. E şimdi bu çocuk yaşasa mı iyi ölse. Ölsek bekliyor seni cennete götüreyim diye. Kalsa başına bela oldu. Onun için sen işi Allah'a bırak. Ne yaparsa iyi yapar. Hiç üzülme. Hakim Allah. Hatası yok. Yaptığı yerinde sen. Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin içine düştü. Allah Allah. Ta cehenneme girene kadar kurtulamadı yani. Bu girdi hepten. Girdi ama dünya hayatında Allah korkusundan birkaç gözyaşı dökmüş. O gözyaşları geldi cehenneme girmiş adamı aldı çıkarttı. Onun için tenha yerlerde, gece saatlerinde kimse görmezken gösteriş tehlikesi olmasın diye sırf Allah'la kendi aramızda ağlamaya çalışalım. Kendimizi zorlayalım. Allah korkusundan ağlayan gözler cehennem ateşine haramdır. Allah yolunda nebet tutan, uykusuz kalan gözler cehennem ateşine haramdır. Allah yolunda şu sohbetlere, ilim meclislerine gelen ayaklar cehennem ateşine haramdır. Ya bu bedava değil adım. Ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsünün üstüne dikilmiş ama nasıl biliyor musun? Hurma dalı gibi sallanıyor yani. Düştü düşecek ha. Geçemiyor. Öyle tiril tiril titrerken. Allah'a karşı yaptığı hüsnü zan. Yani Allah'ım beni affeder inşallah. lütuf keremine mazhar eder inşallah. Ümitliymiş dünyada. O ümit geldi. O titremesini Keskin etti, yoluna devam etti, sıratı geçti. Yoksa takılıyordu ha. Allah'a hüsnü zannedeceksin. Rabbimiz buyuruyor. Ben kulumun bana olan zannı yanındayım. Beni nasıl zannederse öyle bulur. Affedecek zannedeni affederim. Azap edecek zannederse azap ederim. Niye ümidini kestin? Ya, ümidini kes demedim ki ben sana. Arkadaşlar devamlı ümitli olalım. Ekseri ihtiyarlar çok ümitli olsun çünkü ekseri olmuş armut dibine düşer ekseri ihtiyarlar ölüyor onlar çok ümitli olsun niye ümitli olsun çünkü Rabbimiz buyuruyor hadislerimizde Resulullah buyuruyor La yamujannahadukumillahibeyyuhshimulbannebi Rabbi sakın sizin biriniz ölmesin illa ölürken Rabbisini güzel zannederek ölünsün yani ölüyorum Allah'a gidiyorum ama iyi bulacağım Rabbim beni iyi karşılayacak öyle gitsin Allah a. çünkü Rabbimiz o düşüncesine göre muamele edecek. Ya. Ümmetimden bir adam gördüm sırat köprüsünde. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Altı cehennem, kenarında çengeller var. Adamı aşağı asılıyor. Kah düşüyor, kah kalkıyor. Bazı hepten cehenneme düşecek, tutunuyor, zor tutunuyor böyle. Uuu, ne tehlike. O arada bana okuduğu salatu selamlar geldi. Allah Allah. O salatu selamlar onun elinden tuttu, onu ayağa dikti. Şimşek gibi karşıya geçirdi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve sellem. Bu ne büyük sallallahu aleyhi Bir kere okuyana Allah on kere dua ediyor. Rasulullah bir dua edene Allah on kere dua ediyor. Hangi aydayız? Şaban-ı şerif kimin ayı? Rasulullah'ın ayı sallallahu Bu ayda ona çok sallallahu aleyhi okuyanlara şefaat edecek yarın ona en yakın en çok salat selam okuyanlar olacak Allahu salli ala seyyidina rahmet ümmetimden bir adam gördüm cennetin kapılarına geldi hangi kapıya yanaşsa kapılar ardına kapandı o arada Allah'tan başka ilah olmadığına yaptığı şahitlik geldi ona bütün kapıları açtı buyurun okuyalım اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ İşte bu geliyor oraya. Oraya geliyor bu. Allah Allah. مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلٰهِ اِلٰهِ مُخْلِسَنْ دَقَلَ الْجَنَّةِ la ilahe illallah diyen cennete girdi. Girecek yok girdi. Girdi. Ama son nefese kadar diyebilecek miyiz? Sonunda da imanı kurtarabilecek miyiz? Tehlike oradadır. Orayı atlattık tamam. Peki ya Resulallah dediler. İhlas ile şartını koştunuz. Bu ihlas nereden anlaşılacak? Bak şimdi. Ne buyurdu? İhlas ile okuyan cennete girdi. E, i̇hlas nasıl oldu? Kale en tehcizev amme âlimillah. Bu kelime-i şehadet kimi Allah'ın yasaklarından alıkoyuyorsa... O onu ihlasla okuyor demektir. Demek ki kelime-i şehadet okuyup içki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen, yalan diyen ihlaslı değil. Hangi kelime-i şehadet okuyup da haramlardan kaçıyor o ihlaslı. O cennete girdi. Öbürü de imanını kurtarırsa girer ama cehennemde biraz törpülenir, bir torna tesbiye olur yani o. Budaklı çünkü. Yani. Kelime-i tevhidi ihlasla okuyan cennete girdi. Bir de kelime-i tevhid okuyalım buyurun. <Sessizlik> la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi. Ve Ey bin tane büyük günahımız bir kelimede gidiyor. Rasullah ile böyle la çekerse la derken onu uzatarak okursa men qale la ilahe illallah Muhammedun Resulullah 4000'den Cibal 4000 büyük günahını siliyor bir tanesi ya. Çünkü Allah'tan başka ilah yok demek ne demek ya? Bu kelime bütün dünyanın günahlarını silip bütün diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri dünyadaki bir kelime-i diyor dünyadaki gavurları bile onlar okumuyor ama okuyanın kelimesi diyor bir tanesi bütün dünyanın gavurlar bile yetecek artacaktı ama Rabbimiz kabul etmedi buyurdu ki sen bu kadar kuvvetlisin ama herkes demedikçe af olmayacak. Yoksa bir tanesi diyor dünyanın hepsine yetecek o kadar kuvvet var onda ama ne şart koştu herkes kendi okuyacak inanacak yoksa Rabbimiz kabul etmedi aslında o kuvvet var onda yani o kelimede bu ne demek ya kendinin 4 bin büyük günahını af oluyor diyor adamın kendi günahları bitse diyor anasının babasının çocuklarının komşularınınkine bile tesir ederdi onları da silerdi o kadar tesirli ya illa amel illa amel Cennete girmek Allah'ın fazl rahmetiyledir, Ama cennetteki dereceler amellere göredir. fazl kerem de amel erbabınadır. Çalışmayana bir şey yok. Kimse şudur budur diye kendini avutmasın. Herkes ahiret yolculuğuna hazırlığa başlasın. Azra Aleyhisselam geldi mi de tamam dersin. Hoş geldin, safa geldin. Ben de seni bekliyordum. Her tarafım hazır. E şimdi mübarek adam ya, iki gün sonra yola çıkacaksın, iki aylık, üç aylık, beş aylık, bir senelik kurbete gideceksin. Bunun her an içinde bel gibi haber bekliyorsun, çağıracaklar seni gel diyecekler. Ne olur? Bavullar hazır olur değil mi? E her zaman için gidebileceğine göre bavullar hazır olması lazım. Aniden çağırdılar. E birkaç aylık yola kaç bavul düzüyorsun? Ebedi ağırıda gidilecek, bir daha da dönüş yok. Mutlaka da gidilecek. E ne zaman gidilecek? Her anda gidilebilir. Hala bir şey hazırlamamış herif ya. Bekliyor ileride yaparım yaparım yaparım. Yaparım diyen bir şey yapamaz. Şimdi yapan Allah'ın izniyle muvaffak olacak. İnşallah. Daha fazla uzatmayayım. Şimdi birkaç ilanımızı yapalım. Helallaşalım ayrılalım. İnşallah. İnşallah. Bu gece... Benim Rize'de beni okutan hocama yardım topluyoruz senede bir kere. Burada da inşallah bu gece bunu toplayacağız. Allah'ın fazlı kelebiyle nasip edecek inşallah. Arkadaşlar işte okuduk. Ne okuduk? Cehennemin eşiğine gelsen kim alacak seni oradan? Sadaka. Verdiğiniz sizi kurtaracak. Ancak şunu rica ediyorum. Şöyle. Neyi rica ediyorum? Şu hadisi şerifi çok dinlediniz ama şöyle anlatayım işte, şu kağıt benim elimde, paraz diyelim. Aç elini dedim sana, al şunu dedim sana, aldım. Nasıl? Sağ elinden bunu böyle aldı. Allahu u Teala Rasulü vasıtasıyla bize duyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَكْبَلُوا صَدَقَةِ اَحَدِكُمْ بِيَم۪ينِهِ Allah Allah. Nasıl ki sizin biriniz sağ eliyle bir şey alıyor, sizin verdiğiniz sadakayı da Allah sağ eliyle kabul ediyor. Rabbimizin eli yok. Ama anlamamız için böyle buyuruluyor. Teşbihte hata yok. Rabbimizin kudret eli var ama şekil yok. Senin verdiğin para kimin eline geçiyor diyor. Fakirin eline geçmeden Allah'ın eline geçiyor diyor. Şimdi siz orada parayı verirken kimin eline vereceksiniz? Rabbimizin eline yani kudretine ve teslim edeceksiniz. Hepinizin ne verdiğini görecek mi? Niyetinizi bilecek mi? He? Ona gizli kalır mı, kaybolur mu? Kaybolma. Ama siz de seçersiniz, seçersiniz en kirli, en paslı parayı vereceksiniz. E ne oldu bu şimdi? Ya Rabbi sana bunu münasip gördüm. Ya bu çok ayıp oldu şimdi. Allah'tan utanmak lazım. Çünkü biz Allah'a ne kadar değer verirsek o bize o kadar değer verir. Biz ona ne kadar yardım edersek o bize o kadar yardım eder. Biz onun yanına ne kadar verirsek o da bize o kadar verir mi vermez mi? Hepiniz lafta inandık ama kapıda kıvırıyoruz bazı kere. Ha. Kirli paslı pas. bin liraları doldurursuz doldurursuz sayanlar bıktı bin liradan. Diyorlar bana ki hoca söyle diyorlar bin liradan bıktık saymakla bit. Ya mübarek bin lira tuvalet parası ayıptır yani Allah'ın eline bu bin lirayı mı yer? Bu bin lira geçmiyor memlekette ki bu. Bir kilo meyve beş bin lira, on bin lira bir kilo meyve ya. E insaf edin bu gece bak Allah razı olsun, biz orada senelerce okuduk bu kadar talebe okudu yüzlerce binlerce talebe yetişti Türkiye'de bir numara burası başka yok yani en kuvvetli keraat ehli yetişiyor burada 13'ün için bana bir harf öğretenin kölesi olurum biz oranın kölesiyiz yani borçluyuz siz de borçlusunuz ilim hakkı var i̇lim hakkı var 13'ün bu gece en az 10 bin lira en az yani verebilen için ama benim param yok kardeşim niyet etsen desen ki bir keşke bu paranın hepsini olsaydı da ben verseydim Allah onun da sevabını hepsinden fazla verir mesele o değil parası olan için konuşuyorum cimrilik edip de kirli leş para seçmeyin bunu kendinize veriyorsunuz en enayilik etmeyin beni de çok konuşturmayın tamam <gülüyor> şimdi şunu söylüyorum Zekat verecek olanlar ayrı versin, bu zekattır söylesin, verdiği kişi vekil etsin. Bir, zekat farzı açık verecek, sadaka gizli verecek. İki, çek ve senet olarak getirenler zekat veya sadaka farzından burada kart toplayacak olan Turan abilerimize teslim edebilir, dışarıya da teslim edebilir. İki, ondan sonra meslek sahipleri, kart sahipleri bugün son... Burada sohbetimiz teslim eden eder. Bundan sonra o kitaba kayıt olma imkanı kalmıyor. Kartları da herkes teslim etsin. Bu zamana kadar etmemiş olanlar onlar. Üç. Bir daha bir şey diyeyim size. Önümüzdeki pazar. Size şimdi bir adres vereyim ama siz öyle bir gevşeksiniz ki size bir küp altın adresi verseydim 5000 bin kilometre giderdiniz. Derdiniz hoca yalan mı söyleyecek? Vardır mutlaka bir şey derdiniz. Bana inanırdınız giderdiniz. Ben şimdi size bir adres vereceğim. Diyorum ki, Ramazan-ı Şerif hakkında çok muazzam hadisler var. Sayfalar dolusu. Ben isterdim size bunları anlatayım. Ramazan'da ömreye gidiyorum, olmuyor. Zaten Ramazan'da milletin ekserisi serisi de uzaklarda iftar savur, gelemiyor. Şimdi bir imkan kaldı. Bu sohbetler, sıralı dersler bozamadım. Önümüzdeki pazar, ikindi namazında... İkindi namazında, yeni boşlarda zaten akşam burada sohbet yok. 13 ramazan Ramazanı Şerif hakkındaki bütün Kadir gecesi, bayram gecesi, bayram sabahı hakkındaki rivayetleri orada okuyacağım inşallah. Oraya gelebilenleri, imkanı olanları kadın erkek müsahat bekliyoruz inşallah. Yeni boşluda hemen saptığınız gibi büyük Aksa camisi, bir dakika E5 havaalanı yoluna ana yola bir iki dakikalık yoldur hemen, bir kilometre bir yer. Son olarak orada da cemaatle görüşeceğiz, vedalaşacağız. Ramazan'ın faziletlerini duysanız da bilinçli amel etseniz severim. Yani ben sizin iyiliğiniz için sizi çağırıyorum Allah razı olsun. İnşallah rahmet. Şimdi birkaç dualar var ama kısa da olsa edeyim. Bu zamana kadar hukukumuz var, dünya ve ahireten müteallif geçmiş ve gelecek. Haklarınızı bize helal ediniz, helal ediniz, helal ediniz, bizden yana da helal olsun. Rabbim fazlu keremiyle ölünceye kadar buluştursun inşallah. Ama dünya fanidir, çok cemaatlarımızdan ölenler oluyor, e biz de herhangi için insanız, gidersin dönemezsin gelirsin bulamazsın, hep helallık üzere olalım. Yarın ahirette cemaatlar hocalarıyla çekişecek, bazı cemaatlar hocalar mahşer meydanında kırtlak kırtlığa gelecek. Ya bize niye doğruyu söylemedin yok hakkım var alacağım Acayip işler olacak Onun için biz sulh üzere yaşayalım Helallık üzere inşallah ayrılalım arkadaşlar Bu sohbet Ramazan-ı Şerif'ten sonra bayram Da biz yoğuz Bayramdan da epey sonra oradayız Döneceğiz inşallah ama kaçına söz veriyoruz 21 salı, 22 çarşamba, 23 perşembe, 24 cuma, 25 cumartesi, 26 nisan. 26 nisan salı gece şey pazar gecesi. 26 nisan pazar. Yatsı namazında yine düzeni bozmayalım da ondan sonra nasipsi alırsak alırız. Şimdi bu şekil alışıldı çünkü. 26 nisan pazar yatsıda burada buluşalım inşallah. Ben ne diyorum? Ömrede diyorum size dua edeceğim. Sonra iki şart koşuyorum. Diyorum ki geldiğimde bulamadığıma dua yok. Bu sefer tutuşuyor paçaları. Geliyorlar diyorlar hoca biz askerde olacağız, köyde olacağız, kentte olacağız. Ben ne diyorum o zaman? Allah şahit görüyor. Eğer ki arkadaşlar meşru bir mazeretiniz olur da gelemezseniz Allah niyetlerle beraber hepimizi kabul edecek. Ama keyfine ne kadar zamandır ara verildi birkaç haftada ben gevşeklik edeyim derseniz Allah görüyor o zaman duadan çıkarır sizi ben size her yerde duacıyım duanın en kabul olduğu yerlerde kâbede hemen cemaat hiç unutmam Hacer-ül Esme'de girsem o kadar dar yer sıkışık adamın kafasını kırarlar böyle orada bile bir fırsat buldum mu yine bir atımlık barutum olsa cemaata kullanıyorum diyorum ya abi cemaatimizi Çoluğunu çocuğun kıyamete kalacak, gelecek nesliyle bu dine hizmetçiye Birbirinden ayırma bu yola yardım etmemizi nasip eyle Çok dualar var Ama arkadaşlar gevşeklik etmeyin Deseydim size ki 26 Nisan'da gelene bir beşi birli var Derdiniz ki ben ölürsem oğlum sen git ha, Bu dünya karına uyanıksınız da Ahiret işine niye uyuyorsunuz Uyumazsınız Allah Böylece bulacağım inşallah O şartla duacıyım İnşallah Sübhane Rabbiyel aleyhile aleyhile ve abel hamdü Rabbiyel aleyhi ve sellem Aleyhile sallallahu aleyhi ve sellem Cami-i şerifin kursu içinde ilgilenin Kum ve çakıl Malzeme ihtiyaçları olanlar Sorun buraya İnşaatçılar var bu kadar kaç sahipleri Allah rızası için buranın işine bakın inşallah Elinden gelenler yapsın buraya. Bura bizim yerimiz. Bize çok daha hizmet edecek inşallah. Ya Rabbi sakal bırakanlara Habibi'nin şefaatini nasip eyle. Amin. Bu kardeşlere buradan dağılmadan anadan doğmuş gibi tertemiz beraatlarını ihsan eyle. Amin. İlim meclislerine kabul ettiğine ahirette cennetlere böylece dahil eyle. Amin. Habibi edibinin sancağı şerifinden aşduracağım eyle. Bu hadis-i şerifte geçen bütün müjdelere nail eyle. Amin. Ya Rabbi askere gideceklere... Müslüman komutanlarla karşılaşıp namazdan, oruçlarını rahatlıkla yapma imkanları nasip eyle. Hastalara acil şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ala Fakir kulların gazineyi kaybından merzuk Ya Rabbi bize de hayırlı gidip gelmeler nasip eyle. Hacca hazırlananlara da yol selameti nasip eyle. Gidemeyenlere de halal tekrar tekrar nasip eyle. Ölmeden İslam nizamını hakim kılmayı bize nasip eyle. Ruhlarımızı kabz etmeden çoluğa çocuğa İslam nizamını sünnet seneye teslim etmeye muvaffak eyle. Amin diyen dilleri nar-ı eyle. Bu yola gelen cesetleri ayakları cehennem ateşine haram eyle. Teprar tekrar ölünceye kadar bu sohbetlere daim eyle. Kur'an-ı Kerim'in sonuna erinceye kadar bizi bu cemaatten, bu sohbetten ayırma ya Ölünceye kadar ayırma ya Bizden evvel ölenlere gani gani rahmet eyle. Hasta olup gelemeyenleri dualara idhal eyle. Bizler de ahir nefeslerimizde ölüm döşekliğine düştüklerimizde imankan, ruhsatimelik çene kapamak nasip eyle. Ya Rabbi hocama yardım edecek olan kardeşlerimize çok yardım eyle. Bu gece yardıma katışacak olanların niyetlerini kabul ederek özellikle Ya Rabbi bunlara dünya ahirette geniş halal imkanlar, rızıklar, ile Müslümanları her sahada Muktedir eyle zengin eyle galip eyle hakim eyle ya Rabbi. Amin amin. sallallahu aleyhi ve ve rabbil Amin.